Tabii cuma saatinde bir Müslümanın ticaret yapması kabul edilemez. Cuma saatinde alışveriş yapmak haramdır. Fakat burada tabi ki iş lokanta olduğu zaman farklılık arz eder. Neden? Çünkü belki lokantaya gelen kişiler misafir olabilir. Yani mukim olmayabilir. Seferi Hı. olabilir. Veya başka bir mazereti olabilir. Efendim Ramazan'da da insanlar seferi olabilir, özellikle büyük şehirlerde seferi olabilir, oruç tutmamak için bir mazereti olabilir. Dolayısıyla biz insanlara senin dini açıdan bir mazeretin var mı yok mu diye lokantada hani polisin kimlik sorması gibi bir sorguda bulunamayız. Tabii ki bu kişilere servis yapılabilir, yemek verilebilir. Yani fıkhi açıdan böyledir. Ama eğer bir kimsenin içine gerçekten bu sinmiyorsa bu kendi tercihidir. Ramazan'da dükkanını kapatabilir, lokantasını kapatabilir, belli bir saatten sonra açabilir. Ama günümüzde maalesef insanlar yani ticari kaygılarından dolayı vergileri var, algıları var, çeşitli durumlar söz konusu veya müşteri kaybı söz konusu oluyor. Burada kapattığı zaman müşteri kaybı da söz konusu oluyor. Dolayısıyla e, caiz tarafını kullanarak dükkanlarını açık bulan, bulundurabilirler.